Selahatü Vesselam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim, resul Ekrem Efendimiz insanı, insanlığı Allah'a çağırıyordu. Tevhide davet ediyordu. Allah'tan gayrı yöneldikleri ilahları bırakmaları gerektiğini ilan ediyordu. İnsana herhangi bir nesneyi ilahlaştırmanın anlamsızlığını anlatıyordu. Peygamber Efendimizin çağrısı Kureyş toplumunu rahatsız ediyordu. Onların keyiflerini kaçırıyordu. Onların yıllardır inana geldikleri değerleriyle çelişiyordu. Onlar fikrin karşısına fikirle çıkmıyorlardı. Önce alay ediyorlardı, dalga geçiyorlardı. Hor ve hakir görüyorlardı. Mutaffifin Suresinin 29'undan 32. ayetlerine gelinceye kadar şöyle buyuruluyordu Suçlular dünyada iken müminlerle alay edip onlara gülerlerdi Yanlarından geçerken kaşköş hareketleriyle onları küçümserlerdi Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi Müminleri gördükleri zaman şu kaçık insanlar anormal tipler derlerdi Buyruluyor. Müşriklerden Esvet bin Muttalip ve meclis arkadaşları Peygamber Efendimiz'i gördüklerinde birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Ve birbirlerine yarın Kisra ve Kayser'e galip gelip yeryüzüne hükmedecek olan kral geliyor diyerek Peygamber Efendimizle dalga geçerlerdi. Ayrıca arkasından da ıslık çalarlardı. Peygamber Efendimiz'in çevresinde ezilmiş, Zayıf ve fakir insanlar bir hayli vardı Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarla otururken müşrikler işte onun arkadaşları diye küçümserler ve alay alırlardı Enam suresinin 74. ayetinde onların hali ifade edilirken bunlar mı Allah'ın aramızdan kendilerine lütufta bulunduğu kimseler buyuruluyordu Kureyş'in öncülerinin değerleri belliydi Üstün kabileden olmak gerekiyordu. Üstün rekten olmak gerekiyordu. Üstün sınıftan olmak gerekiyordu. Yani varlıklılar sınıfından olmak gerekiyordu. Ancak bunlar birer değerdi. Peygamber Efendimiz'i de küçümsüyorlardı. Bir kere varlıklı bir insan değildi aleyhissalatü vesselam. Servet olan bir insan değildi. Çobanlık yapmıştı. Ticaretle meşgul olmuştu. Orta halli bir insandı. Dolayısıyla toplumda maddi anlamda ağırlığı olan bir insan değildi. Ama şimdi toplumun öncüsü olmaya kalkıyordu. Kureyş toplumu bunu nasıl kabul edebilirdi? Böyle bakıyorlar, böyle değerlendiriyorlardı. Bu nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da küçümsüyorlardı. Ama önünü almakta zorlanıyorlar. Sık de efendimize mecnun, sihirbaz, kahin ve şair gibi sıfatlar yakıştırıyorlardı. Kureşin ortaya koyduğu tavır bir yanıyla doğaldı tabiiydi. Yüzyıllardır yaşaya geldikleri hayat tarzlarına karşı bir duruş vardı. Bir tavır alış vardı. Yüzyıllardır yaşanan hayat tarzının yanlış olduğunu söyleyen bir fikir vardı. Doğal olarak toplum kendi hayat tarzının sorgulanmasını, ona karşı bir duruş ortaya konmasını kabullenemiyordu. Önce garipsiyordu, sonra alay alıyordu, gülünç buluyordu, sonra da karşı koyuyordu. Kureyş toplumu önce olayı sıradan bir olay diye el alıyordu. Daha önce de Hanif olanlar buna benzer bir tutum sergilemişlerdi ama uzun sürmemişti. Oysa arada çok büyük bir fark vardı. Hanif dinine mensup olanlardan hiçbiri kendisine Allah'ın elçisi olduğunu söylemiyordu. Onlar putperestliğin yanlış olduğunu vurguluyorlardı. Peygamber Efendimiz hem tevhide çağırıyor, hem putçuluğun gülünç olduğunu vurguluyor, hem de kendisinin Allah'ın Resul olduğunu beyan ediyordu. Kureyş'in öncüleri şunu görüyorlardı. Peygamber yolunda çok ısrarlıydı, çok kararlıydı. Şimdiye değin ne yapılmışsa bir adım dahi geri attırılamamıştı. Artık farklı bir usulle hareket edilmeliydi. Farklı bir metotla hareket etmek gerekiyordu. Şimdi darın net ve de bunu görüşüyorlardı. Uzun tartışmalardan sonra uzlaşma yoluna gidilmesi, olayı daha fazladan büyütmeden halledilmesi gerektiğinde birleşiyorlardı en sonunda şöyle denildi. Aramızda sihir, kehanet ve şiiri kim en çok biliyorsa, toplumumuzu bölen, işlerimizi bozan ve dinimizi ayıp sayan o kişiye gidip onunla konuşsun ve kendisinin ne dediğini öğrensin. Aralarında bu işi üstlenebilecek, konularda en yetkin isim belliydi. Utbe bin ait. Karar birliğiyle, Utbe'nin yapmasına onay verdiler Utbe bin Rabia Peygamber Efendimiz'e geliyordu Utbe sözlerine yumuşak bir tonla başlıyordu Bak yeğenim Bizim seni ne kadar Sevdiğimizi saydığımızı bilirsin Senin ailen de en temiz Ve en soylu Bir ailedir Fakat sen milletimize Ne biçim felaketler getirdin Sen cemiyetimizi böldün bütün milleti aptal yerine koydun. Halkın dinini ve tanrılarını kötüledin. Ölmüş olan atalarımızın sapık olduğunu söyledin. Şimdi beni dinle. Ben sana bazı tekliflerde bulunacağım. Onları iyi düşün taşın. Belki de bazılarını kabul edersin. Peygamber Efendimiz, Ebu'l-Velid, devam et seni dinliyorum, diyordu. Utbe yeğenim, diyordu. Şu başlattığın işin maksadı, Mal ve mülk toplamaksa Biz sana o kadar mal ve mülk veririz ki Sen aramızda en varlıklı kişi olursun En büyük olmak Ve iktidar elde etmek istiyorsan Biz seni reisimiz yaparız Hiçbir işimizi Sana danışmadan yapmayız Hiçbir sözünden çıkmayız Yok eğer kral olmak istiyorsan Ona da razıyız Biz seni kralımız olarak seçeriz Yok eğer sana Cinler geliyorsa ve sen de onları kovacak güce sahip değilsen, Uyurken ve uyanıkken rüya görüyorsan en iyi tabip ve hekimleri çağırırız. Onlar seni tedavi ederler. Utbe bunları söylüyor, Peygamber Efendimiz kendisini dikkatlice dinliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. "Ebu Velid, söyleyeceklerinizi söylediniz mi? Yoksa söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Utbe yok. Söylemek istediklerimi söyledim diyordu. Peygamber Efendimiz ayetler okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Hamin. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim, Allah indinden nazil olan ayetlerdir. Öyle bir kitaptır ki, ayetleri Arapça okuma ile anlayan kimseler için apaçık ve seçiktir. Müjdeler verir, sakındırır. O insanların çoğu sırtlarını çevirmişlerdir ve artık işitmezler. Ve onlar şöyle dediler. Senin bizi çağırdığın şeye karşı bizim gönüllerimiz bir zırh ile kaplanmıştır. Ve kulaklarımızda bir ağırlık bulunuyor. Ve seninle bizim aramızda bir perde vardır. Sen artık kendi yolundaki işe bak. İşte biz de kuşkusuz kendi işimize bakacağız. Sen onlara de ki, gerçek olan şu ki ben de sizin gibi bir insan olduğumdur. Bana vahiyle bildirildi ki muhakkak sizin Allah'ınız bir tek olan Allah'tır. O halde ona doğru giden yolu arayınız ve tövbe edip ondan af dileyiniz. Zekatı ödemeyen, ahireti inkar edenlere, şubut yapıcılara yazıklar olsun. Kuşkusuz ki inanıp da iyi iş yapanlar, onlara ardı arkası kesilmeyen mükafat vardır buyuruluyor. Utbe bin Rabia ayetleri dinliyor ve halden hale geçiyordu. Son derece etkilenmiş ve telaşlanmıştı. Peygamber Efendimizin yanından süratlice ayrıldı. Arkadaşlarının yanına yaklaşırken arkadaşları Vallahi Utbe'nin yüzü değişmiş Utbe bizden gittiği yüzde gelmiyor diyorlardı Arkadaşları Utbe'ye Peygamber Efendimizin ne dediğini sordular Utbe Allah aşkına ben bundan evvel böyle bir kelam dinlememiştim Vallahi bu ne şiirdir ne sihirdir ne kehanettir Ey Kureyşliler beni dinleyin Bu adamı rahat bırakın bana öyle geliyor ki onun söyledikleri yankı bulacaktır. Faraza Araplar ona galip gelirse, siz kendi akrabanıza el kaldırmaktan kurtulacaksınız ve başkaları onun işini bitirmiş olacak. Fakat eğer o Araplara galip gelirse, onun krallığı sizin krallığınız, onun şerefi sizin şerefiniz olacaktır diyordu. Kureyşliler, Utbe'nin böyle konuşmasından çok rahatsız oldular ve ''Vallahi Ebur velid o seni büyülemiş'' dediler. Utbe ise ''Vallahi ne yaparsanız yapın ben size fikrimi söyledim'' diyordu. Peygamber Efendimiz müşriklerin görüşme teklifini hemen kabul ediyordu. Efendimizin mesajı son derece açıktı. Müşriklerin neler söyleyebileceğini biliyordu. Ama Efendimiz her fırsatı değerlendirmek istiyordu. Onlara Rabbani hakikatleri anlatmak istiyordu, ayeti kerimeleri okumak istiyordu. Müşriklerin nasıl düşündüklerini, düşünce dünyalarının neler olduğunu biliyordu. Onların düşüncelerinden sakınmak diye bir kaygısı yoktu. Rabbani mesajlar arı duru hakikatlerdi. İnandığı değerlerin en üstün olduğunun tam bilincindeydi. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle onlarla konuşmayı istiyordu ki onların düşünce ve inançlarının nedenli temelsiz, boş olduğunu görsünler istiyordu. Öbür taraftan tevhidin biricik hakikat olduğunu anlasınlar istiyordu. Bunun yolu konuşma zeminiydi. Konuşa konuşa olabilirdi. Utbenin konuşma üslubu ise son derece duyarlı, gönle seslenen bir üsluptu. Kendince peygamber efendimizden tavizler koparacaktı. Önce efendimize çok saygın olduğunu, çok sevgili olduğunu beyan ederek sözlerine başlıyordu. Akabinden de toplumda meydana getirdiği sorunları bir bir ortaya koyuyordu. Sonrasında da niçin böyle sorunlar çıkardığını, şayet servet sahibi olmak istiyorsa, istediği kadar maddi imkan sunulacağını ya da toplumun reisi olmak istiyorsa, bunu temin edebileceğini ya da bir hastalığa düçar olmuşsa tabiplerce tedavi ettirebileceğini söylüyordu. Müşrik mantık sadece dünya hayatını dikkat alarak hayata bakıyordu. Peygamber Efendimiz'i anlamaktan çok uzaklara düşüyordu. Zira Peygamber Efendimiz'in öne çıkardığı hakikatten biri ahiret hayatıydı. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu anlatıyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.